12. özellik yönetici kadro mütarekeyi belirliyor. Mübarek Furi şöyle diyor: "Anlaşma tamamlanıp herkes dağılmak üzereyken şeytanlardan biri durumu keşfetti. Şeytanın durumu keşfetmesi anlaşmanın son anlarında olmuştu. Onun için Kureyş liderlerine gizlice durumu bildirmesinin ve bu şekilde Kureyş'in Müslümanlara ani bir baskın yapmasını sağlayabilmesinin imkanı yoktu. Şeytan durumu Kureyşlilere hemen bildirebilmek için yüksek bir yere çıkıp, çok keskin bir sesle ''Ey el-ehaşib'' veya ''el-cebacib'' dipnot. Arapçada el-ehaşib kelimesi, kılınçların güzel bir şekilde nakışlanıp parlatılmış olan demir kısımlarına denir. O zamanlarsa Araplar, Mekke ve Mina halkına el-ehaşib halkı derlerdi. Yukarıda yazar, parantez içinde el-cebacib kelimesini kullanmıştır. Bu kelime, davul ve işkembe anlamına gelir. Eskiden Araplar, Mina'da kesimin yapılıp işkembelerin atıldığı yere el-cebacib, ora halkına da el-cebacib halkı derlerdi. Rivayette geçen Abbas'ın, Mina halkına bir baskın düzenleri sözü bu manayı desteklemektedir. Ey el-ehaşib, halkı sizinle savaşmak üzere toplanan Muhammedle, onun yanındaki gruba bir şeyler yapamaz mısınız diye bağırmaya başladı. Rasulullah Aleyhisselam, bu akabenin habisi, ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın adına yemin ederim ki senin yüzünden burayı boşaltacağız dedi. Sonra oradakilere kafilerine dönmeleri için emir verdi. Şeytanın sesi duyulduğu zaman Abbas bin Nadile. ''Seni hak ile gönderenin adına yemin ederim ki eğer istersen yarın kılıçlarımızla Mina halkına bir baskın düzenleriz.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Henüz bununla olunmadık fakat kafilenizin başına dönün.'' dedi. Onlar da kafilelerine dönerek orada sabahladılar. Dünya tarihinde eşine rastlanmayan bu biat yapılırken yeryüzünün tağutları neredeydiler? Liderleri biat ederken Medine müşrikleri neredeydiler? Allah'a karşı çıkan ve Rasulünü yalanlayan Kureyş neredeydi? Biat bitip bu seneden sonra hiçbir müşrikin hac yapamayacağı ve Kabe'de çıplak tavaf edilemeyeceği kararlaştırılırken bütün müşrik hacılar neredeydiler? Bütün bunları kendilerine göre aslanın ağzındaki lokma pozisyonunda olan 70 kişiye çok yakın bir yerde bulunan düşmanlara söylüyoruz. Yeryüzünün hükümdarları olan Kisra'yı, Kayseri, onların köle ve müttefiklerini katmıyoruz. Bütün bunlar neredeydiler? Hepsi istirahate çekilmişlerdi. Allahü Teala bu mümin grubu muhafaza ediyordu. Uyumayan tek bir kişi vardı. O da kininden dişlerini gıcırdatan ve pişmanlıktan parmaklarını ısıran lanetlenmiş şeytandı. Yer yüzündeki bütün müttefiklerinin gelmesini bekledi. Onlardan hiçbiri bu tehlikeli biatı bozmak için harekete geçmeyince kendini tutamayıp "Ey el ehşi behli! Sizinle savaşmak üzere toplanan Muhammed'le onun yanındaki gruba bir şeyler yapamaz mısınız?" diye bağırmaya başladı. Öyleyse şeytan Allah yolunda cihad için yapılan bütün biatları bozmak için hiç uyumadan beklemektedir kendini ve müttefiklerini bu harbin dışında kabul etmemiştir. Bu onun görevidir. Bütün bu zaferleri gerçekleştiren Peygamberimiz Aleyhisselam'ın siyasi dehası şeytanı alt etmişti. Müşrikler de birer ölü gibi gafletteydiler. Ne olup bitiğinin farkında bile değillerdi. Bu olayda günümüzdeki İslami hareketin ders alacağı birçok hikmet vardır. Şeytanın bu nidası karşısında biat edenler kınlarından çekmek üzere ellerini kılıçlarının kabzalarına koyup, ''Ey Allah'ın elçisi, eğer istersen yarın kılıçlarımızla Mina halkına bir baskın düzenleriz.'' dediler. Biat henüz yapılmış olmasına rağmen biatın bentlerini uygulamaya hazırdılar. Hatta bundan daha da fazlasına Resulullah Aleyhisselam'ı Mekke'de korumaya hazırdılar. Bunun akabinde peygamberimizin yüce cevabı geldi. Henüz bununla emrolunmadık. fakat kafilelerinizin başına dönün. Ani bir tepki ve büyük bir heyecanla yetmiş kişinin şehit düşebileceği bir savaşa girmekle plansız olarak dökülen ve hedefe doğru akıtılmayan her damla kanın sorumluluğu arasında ne kadar fark vardır. Allah katında müslümanın kanı, Kabe Müşerrefeden daha hürmetlidir. Bu kan karşılıksız olarak nasıl dökülebilir? Savaşın vakti henüz gelmemiştir. Fakat savaşa hazırlanmak gerekir. Savaşın yerini ve zamanını Peygamber aleyhisselam belirleyecektir. Askerlerin görevi de ellerinin devamlı tetikte ve tecizattı olmasıdır. Yönetici kadronun görevi ise bundan çok daha büyüktür. Savaşa girmek için çeşitli ihtimalleri gözden geçirmelidir. Çünkü akıtılan her damla kan, kıyamet gününde bu yöneticilerin başlarına dikilip, hangi yolda akıtıldık diye soracaktır. O zaman ne cevap verecekler? Askerin kendisinden istenilen her anda elinin tetikte olması nasıl görevi ise, istenildiğinde o tetikten elini kaldırıp hiç itiraz etmeden kafilesine dönmesi de görevidir ve uygulaması daha zordur. Fakat kabilelerinizin başına dönün. Ne yüce bir ders! Ne muhteşem bir ibret! Bütün hacıların savaşa hazır olması, kılıçlarımızla Mina halkına bir baskın düzenleriz demeleri, dağılmak için verilen bir tek işaretle kafilelerinin başlarına dönüp yetmiş küsür kişinin geldikleri gibi sessizce yerlerine dönerek çevrelerinde uykuya dalmış kişilere karışması, hiç kimsenin onların ne gidişinden ne de gelişinden haberdar olamayışı ne muhteşem bir sahne!